Açık gazete. Bir e, müdahale oldu polis tarafından. E, gaz da, da kullanıldı. Hala ne de devam ediyor bu müdahale? Ama e, Taksim e, İstanbul valisi e, sadece pankartlara müdahale edeceğiz ve kişilere kimseye müdahale edilmeyecek dedi. Biz de şimdi mücella yapıcıyla konuşuyoruz. E, dayanışmanın da e, bir parçası olan akademisyen mücella yapıcı... E, bu acil durumda ilk defa konuşuyor bir medya organıyla, bir açık radyoyla. Merhaba Mücelle Hanım, siz oradaydınız galiba. Evet, ben parka gidip gençlere yardım etmek istedim. Zaten ben de 11 gündür evime gidemiyorum. Evet. Fakat yola çıktığımda Talibani tarafından doğru çok ciddi bir gaz yanımda da çocuğum vardı. Çok ciddi bir gaz saldırısının içinde kaldım. Ben biraz kalp problemleri olan bir kadınım ama alıştım burada. Sonra tekrar sağlam bir yere şey ettim. Şimdi CNN'i izliyorum. Fakat burada göründüğü gibi değil. Hala şey bomba sesleri geliyor. Biz buradan tarla başından doğru filan da ciddi bir şey var. Gelip hani bankart indirmeye gelmişler ne hani o da niye öyle bir şey yaptılarsa temizlik sonra temizlikçiler yapardı. Biz zaten yardım ediyorduk. Ee, bu olacak bir şey iş değil. Ee, ben istersen size hani siz sormadan tabii, e, tabii, bazı bu... şeyleri bahsedeyim. Şimdi bakın e, Taksim'de yanlışması e, biliyorsunuz bu plan değişikliğinden sonra bir buçuk yıl önce neredeyse kuruldu. Ve e, Taksim Dayanışması'nın sekreterliğini sekreteryasına bütün orada katılan örgütlerin temsilcileri e, TUMOP Mimarlar Odası İstanbul Büyükkan Şubesi ile TUMOP İstanbul e, Şehir Plancı Odası'nı e, seçti. Ve ben Mücella Yapıcı e, ve e, Şehir Plancı Odalarından da bir arkadaşımız Gençlerden de yardım olarak Derya Karadağ mesela işte yardım olarak bir buçuk yıldır bunu sürdürüyoruz. Evet. Her türlü hukuki girişimde bulunduk, plana itiraz ettik. Yıllar halinde gittik belediye'ye itiraz dilekçilerimizi verdik, orada bizi soğukta beklettiler. Davalar açtık, yüz binleri aşkın imzalar topladık bu süreç içinde. Hatta artık o imzalar biliyorsunuz ne hale geldi, milyonlar oldu. Evet. Ve en sonunda çok usulsüz olarak çünkü bu Topçu Kışlası projesini esas merci olan uzman anıtlar kurulu sevgili hocamız Cengiz Can'ın başkanlığında ona da saygılarımı kuruluyelerin üyelerinin hepsine saygılarımı sunuyorum. Oy birliğiyle sadece Beyoğlu Büyükşehir Temsilcisi ve Büyükşehir Belediye Temsilcilerinin şey oyunla yani uzman olmayan atanmış kişilerin red oyuyla oy birliğiyle Topçu Kışlası projesini e, hem bilime hukuka e, ve kamu yararına aykırı bularak biliyorsunuz reddetti. Evet. Hemen akabinde, hemen akabinde bu işlerle hiç ilgilenmemesi gereken uzmanlık alanı olmayan Başbakan Sayın Başbakan kalktı. Reddü reddediyoruz dedi. Reddedediyoruz reddediyoruz dedi ve dedik ki yahu kardeşim burası nasıl bir devlet. Ve inanılmaz bir şey. Hiç inanamadım. Reddü reddediyoruz lafı üzerine yüksek kurul hiç görevi olmadığı halde ancak kararı tekten gözden geçirmelisi için kurula iade eder ya da bir gerekçeyle bu kararı reddeder. Kendi kendine Bürokratlardan oluşan, bakın bürokratlardan, çünkü siz sivil topluma inanan, açık topluma inanan bir diyorsunuz, Değil mi? Evet. Halkın ve bütün meslek örgütlerinin, bu konuda uzman kuruluşları olmaz dediği şey, bürokrat, bürokratlardan oluşan bir e, kurul kabul etti, yüksek kurul. Ancak, ancak ve ancak. Kurulun kabul ettiği şey ortadadır, açıktır. Kurul bu kurulun kararını reddetmiş, havan projeyi kabul etmiştir. Ancak henüz bu havan projeye dair herhangi bir uygulama projesi yoktur. Ayrıca kurul belediyeye sadece Cumhuriyet Caddesi Emri Vaki'ye getirildi diye oldu. Ben bir daha kurul gözlemci üyesiyim. Bu çok önemli. Bütün bu konuşmaların içinde kapalı olmadığı sürece ne koşul konuşulduğunu da biliyorum. Yani Mimarlar Odası olarak biliyoruz ve mimaris.org web sitesine girerseniz burada bütün belgeleri, dava dilekçelerine basın açıklamalarında ulaşırsınız. Şimdi bunlar bir proje yapmışlardı. Topçu Kışlası'na ait hem kamuda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 Bu trajikomik bir şey. Bunlar yapıyorlar istimarkadan gelsin diye proje proje yok öyle milleti kalıp görsellerle kandırarak halkın zekasıyla dalga geçerek ki bu halkın ne kadar zeki olduğu ortaya çıkmış durumları. Orada ondan sonra gece yarısı bakın gece yarısı devlet, idare, büyükşehir belediyesi orada bugün gece konduları bilmem neleri yıkıyor. Kaçak inşaat diye. Burada gecenin bir yarısı oraya girmiştir. Bunu bilen oradaki insanlar bizi aradılar. Biz oraya 30 kişi gittik. Dernek e, temsilcilerimiz vardı. Şeyler vardı. İşte Taksim'de kim varsa o anda gittik. Bizi görüp kaçtılar. Ertesi sabah orası bunu duyan geldi. Vallahi yüz kişi bilen işte kırmızılı bizim hastan arkadaşlarımız bizler basın mensupları oradaydık. Ve şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Dilimizde tüy Kardeşim şey mi acaba? Yani biz haberimiz olmadan burada bir proje mi onaylandı? Yanlış bir şey yapmayalım diye. Şantiyelere gittim. Bakın şantiye mühendisi ortada yok. Oraya kepçeler girdi. Enerji hatları açığa çıktı. Sular enerji hatlarının üzerine dökülüyor. Yani kepçeyi salan da çarpılacak. Anlatamadık. Arkadaşlar önüne geçtiler kepçenin, onun üzerine saldırıldı. Biz gittik kepçenin durduğu yerde, ağaçlara sarıldık ki, hani kepçeyi durduralım çünkü korkus tehlikeli bir şey oluyor, kayabilir orası. Hem de yasa dışı yazık günah değil mi? Kardeşim şöyle bir şey oldu, ben inanamıyorum. Çevik kuvvet geldi ve bir takım sivil insanlar geldiler. O kaçak inşaat alanını arkalarını döndüler divan otele doğru. Yüzünü bize döndüler ve gaz sıkmaya başladılar. Yani 5 on metre yalvardık çocuğum ya iznizi gösterin. Ve sonra o sivil arkadaşlar beni aldılar yaralılara eklesinler. Ben söylememiştim. Bir buçuk metre öteye önce bir attılar. Hala morluklarım var. On bir gündür geçmiyor. Sonra gittik. Baktık iş şeye biliyor. Ağaçlara sarıldık. Bir yandan polis döndü. Yanımda mimar arkadaşım vardı. Sinan Amacan. Şahittir. İkimizin yüzüne benim yüzüme direkt gazı sıktılar. Biz birbirimize sarıldık. Arkadaşı benden kopardılar. Polis bunu yapan ama. Hani, polis sadece gaz tutuyor Saldıran o siviller ondan sonra diğer arkadaşım benim üzerime yaptık kalbim var biliyorlar. Bir şey olmasın diye o arkadaşımı da Cem tüzündür. çekti siviller boynuna bastılar. Ve gördünüz ondan sonra orada binlerce kişi oldu. Ve artık yani artık bu Böyle Taksim Gezi Partisi yok, Topçu Kışlası da yok, AVM'yi de geçti. Artık yaşam hakkı savunusuna döndü bu iş. Bunu görmüyorlar mı? Ayrıca son anda biz yine toparlandık. 80 bileşendik, 180 bileşen olduk. Parkta toplandık. Forum yaparak kararlar aldık. Biliyorsunuz Taksim Dayanışması kararlarını açık alıyor. Kendisini dayanışma bileni addeden giriyor. Yalnız şöyle bir şey vardır bizim dayanışmamızın temel ilkesi budur. Siyasetler dayanışmanın birleşenidir. Gerçekten bütün partilerde AKP dışında sanıyorum e, MHP dışında bütün partiler dayanışmanın birleşenidir. E, CHP de işte birleşenidir. BDP de birleşenidir. Hani ilk o 80 birleşenin içinde vardır. Ama şöyle temel bir ilke kararımız vardır. Bu bir sivil harekettir, bir dayanışma hareketidir. Kimse e, siyasiler ya da siyasi yüzler yani kim olursa olsun kürsü kullanamazlar. Dayanışma adına açıklama yapamazlar. Dayanışmanın sözcüleri vardır bunlar seçilir. Açıklamaları onlar yapır. Bakın şu anda ben seyrediyorum hala barikatın arkasına şeye doğru gaz sıkılıyor insanlara su sıkılıyor hala orada arkadaşlar yalvarıyorlar gençler ve oradaki sanatçılar evet, siz de... taş atmayın diyor bakın polise taş atılmıyor polise taş atanlar atılsaydı çoktan atılırdı ancak bazen uzaklaştırmak için barikat kurulmak zorunda kalıyor yani başka çaremiz yok. Çünkü dinlenilmiyoruz. Şimdi ondan sonra biz şunu dedik. Cumhurbaşkanıyla ile görüşme talep ettik. Ve dayanışma bileşenlerinden TUMOP, KİS, AİŞ, KESDİSK ve Türk Tabipler Birliği ve sekreter olarak biz Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası bir heyet teşkil ettik. Ve Cumhurbaşkanı'na bakın Cumhurbaşkanı'na Görüşme talep ettik. Hani bütün gerisini geçiyorum hepinizin gözünün önünde oldu. Bize o talebimiz kabul edilmedi. Bülent Bey'e yönlendirildik. Bülent gittik ve dört tane ana talebimiz olduğunu söyledik. Talep de değil. Talep değil. Bakın dört talebi tekrar ediyorum. Bir, bu Taksim Topçu Kışlası Esas sen, esas sen usulsüz olan ve buna karışmaması gereken başbakanın bu konuda kararı ilgililere bırakması ve açıklama yapması, bu proje geri çekilmiştir diye. Bu basit mi, anlaşılamaz mı? Evet. Anlaşılıyor. İkincisi, işlesi, evet. geri çekilecek, evet. Çünkü e, şimdi şurada uzatmayayım ama isterseniz söyleyeyim. Lütfen. Orası bir parktır. Bir yapının ihya edilmesi için gerek bizim restorasyon hukukumuzda gerekse evrensel restorasyon hukukunda bir takım temel şartlar vardır. Bu şartlardan birincisi öncelikle ihya edilecek binanın bütün belgelerinin de bilgilerinin cölevesinin içinden dışından ee, bulunması gerekir. Bugün bütün tarihçilerde bütün hocalarımız da açın sorun. İşte Afife Batur var mesela bu işin diyor ne? Veya Cevet Erder'le konuşun. Yani onlarla konuşun. Ee, bu, bu gerekir. İkincisi, bütün bu belgeler olsa dahi bu binanın ihya edilebilmesi için gerek mimari olarak gerek eşsiz bir e, yani geleceğe taşınması gereken Kamu yararı açısından, milli menfaatler açısından ya da dönem özelliği açısından bir özelliğinin olması lazımdır. Mesela AKM bunu taşımaktadır. Çünkü AKM Türkiye'de, e, Cumhuriyet dönemi değil sadece. Türkiye'de hangi dönemi alırsanız alın İstanbul'da opera olarak tasarlanıp yapılmış, kamu kaynaklarıyla yapılmış. İlk ve tek binadır İstanbul'da. Bu açıdan geleceğe aktarılacağı sözler vardır. Simgesel bir yapıdır. O der mi Maalesef, ister beğenin, ister beğenmenin bütün çizgilerini taşımaktadır. Ve AKM Taksim Meydanı'nın kurucu ögesidir, Gezi Parkı gibi. Şimdi burayı kapatıyorum. Üçüncüye geliyorum. İkinciye geliyorum. İkinciye evet. Şiddeti derhal durdurun. Bu zor mu? Değil. He? Değil. Anlaşılamaz mı? Değil. He? Üçüncüye geliyorum. Bu şiddeti yaratanlar madem ki siz bunu bir de polis emekçilerin üzerine yıktınız. Haddini aşan polislerimiz olmuştur diye. Ayıptır. Biz onları da gördük. Kimi zavallı ağlaya, ağlaya ne yapacağını şaşırıyordu. İçinde bazıları da maalesef gözüne gözüne sıkıyordu. Yani iki çeşit polis vardı orada. Evet. E, o zaman bu emri verenler hatta ben şunu da unuttuğumu, unuttuğunu düşünüyorum da yanışmanın ambulans göndermeyen sağlık bakanlığı. Ve hem polise karşı çık devlete hem de devletten ambulans üste var mı öyle yağmadı diye açıklama yapan sağlık bakanı da. Çünkü biz ambulans bulamadığımız için hastanelere gidemedik sağ olsun tabipler odasının her yerde açtı revirlere, sağ olsun o bütün gece gelen profesörlere sağlığımızla ilgilenen onlar bize baktı. Onun için bir şey kaydı yaptıramadık. Şiddetin durdurmasıdır. Dördüncüsü de zaten anayasal hak olan, özgür ve demokratik bir ülkede ülkenin bütün meydanlarının ve sokaklarının halkın temel temel temel gösteri ve kendini ifade hakkı olman bütün kamusal alanların bu hakkının geri verilmesi gerekir. 1 Mayıs'tan beri İstiklal Caddesi'nde her çıkan gazlıyor. Meydana her çıkan gazlıyor. Gelelim sonuna. Bu talepleri biz gittik söyledik. Karşımıza şöyle çıkılıyor. Ve muhatap biziz dedik. Tekrar ediyorum. Biz kes, tümop Unutuyorum, Tabipler Birliği ve bu. Biz görevlendirildik, biz bir şey idare de etmiyoruz. Biz emireliyiz toplumun. Toplum hizmetindeyiz zaten. Taksim Dayanışması ortak toplantısında bu ayete görev verdi. Ve şeyleri de, talepler de böyle belinlerdi. muhatap yok deyince, o zaman çıktık, mitinge yaptık hatırlıyorsunuz, pazar günü. Orada yüz binlere bu talepleri oylattım ben, ben, ben. Ne dedim? Bak bir, kabul ediyor musunuz dedim alana. Evet dediler. Anlaşıldı mı dedim. Evet dediler. İtirazlı olan var mı dedim. Evet dediler. Ve orada şimdi flamalarını yeni polis gücüyle şey etti, aldı. İllegal kimse, kim illegalsa. BDF mi illegal? Ya da Abdullah Hocanın portresi mi illegal? E o kendiniz gidip görüşüyorsunuz. Yani hangisi illegal? Orada ne ne ne illegal? Illegal olan ne biliyor musunuz? Oraya sokulan provokatörler. Ayrıca, şunu söylüyorum, taksim dayanışmasının çok temel bir ilkesi vardı. Siyasi partiler birleşendir. Anladın, söyledim galiba bunu evet. kürsü kullanamazlar e bir ikincisi baskın bayrak ve filama siyasetlerin partilerin özellikle e, olmaz çünkü orada halk mesela benim ne partim var ne bir şeyim var ben ne, nasıl bayrak kaldıracağım Beşiktaş'tan mücella mi? onun için ama ifade hakkıdır kimseyi yasaklayamayız yalnız e, bütün ben buradan Kendini siyasi zanneden ya da böyle tanımlayan bütün örgütleri de bu aşırı fakat kandırmaların doğru olmadığını. Çünkü bu bir halk hareketi. Orada milyonlar geldi gitti. Hangi siyaset, hangi parti o milyonların kaç tanesini ifade ediyor? Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani, Mücelli Ayepücü çok teşekkür ederim. Bir tek son bir soru. Bir şey söyleyeyim. Bakın bir provokasyon var. Ben kimseyle konuşmadım. ...Taksim Dayanışması... Ha, onu ...bütün bu demokratik şeyi... ...şöyle alar... ...ortak karar alır... ...o kararlara uyar... ...ama yalnız maalesef... ...bizim dayanışmamızın içinde olan... ...Taksim Platformu'yla... ...bizim çok ismimiz karıştırılıyor... ...Taksim platformu da ...bazı arkadaşlar... ...özellikle kendilerini... ...çok yetkin buluyorlar... ...herhalde... ...onun için bu kararlar dışında galiba... Birileriyle gidip görüşüp bir şeyler yapmak istiyorlar iyi niyetle. Bu da ortalıkta problem yaratıyor, mailler karışıyor ve başbakan açık seçip bağırmamıza rağmen hala platform diyor. Yani bu kargaşayı şey etmek için. Onun için bizim Taksim dayanışması olarak şeyimiz açıktır. Hiçbir geçmedik ve bugün saat 13'te zaten basın açıklaması yapacaktır. Bakın çok kötü gaz geliyor. Şu anda korkunç tomalar sıkıyorlar. Çoluk çocuğa kaçma. Hani pankart temizleyip gideceklerdi? Hani polis arkadaşları emanetti çoluk çocuk. Ayıptır ayıp. Dünya burada orada habitat koalisyonu çadırı var. Avrupa parlamenterleri içeride. Ayıptır. Bakın kışkırtmaya kalkmasınlar. Bu halk barışmayı öğrendi. Bu halk birbirinin pankartını taşımayı öğrendi. Bu halk türbanını açıp öbürünün burnunu kapatmayı öğrendi. Bu halk birlikte namaz kılarken ateisti namaz kılanı korumayı öğrendi. Bu halkın sanatçısı magazinden magazini bırakıp gelip burada aslanlar gibi orada oturmayı öğrendi. Ha benim... Taksim Dayanışması'nın bana verdiği söz dışında, benim kişisel sözüm çok vardır bilirsiniz, ben çok fazla laf eden bir kadınım. Ama etik olarak 11 gündür ben Taksim Dayanışması'nın sözü dışında kimsenin sözünü söylemiyorum. Benim üzerimden, benim ismim üzerinden kimse, kimse oyun oynamaya kalkmasın. Benim platformla işim yok, ben Taksim Dayanışması sekreteriyim. Bir o, o dayanışma bana git görüş derse tabii ki gider görüşürüm. Ama bu görüşmeyi taksim dayanışması bana ancak görevebilir. Ve taksim dayanışmasının kimin görüşeceğini de şey tayin edemez. Biz tayinedir. Evet. Ancak şu şartlarda biz bir araya gelemedik. Ancak dünden beri muhataplığımızı kabul etmeyen Bizim bu çok basit halkla birlikte milyonları onaylattığımız bu e, şeyler hakkında talepler hakkında hiçbir şey yapmayan açıktan bizi muhatap kabul etmeyen e, hiçbir e, şeyle de görüşemeyiz. Ayrıca vali mutluya selam olsun halkın zekasını ve bizlerin bizlerin kabiliyetlerini hasta almasın. Biz zaten meydanı temizleyecektik. O dün akşam sanatçılarla görüştük. Haber yollamış. Ama ne oldu? sadece barikatları kaldırın diye. Biz zaten barikatları eğileştirecektik. Ama size şunu söyleyeyim. O yayalaştırma projesi var ya. Hani o battı çıktı yüzünden bir polis emekçisi düştü. Taksim yayalaştırılmıyor. Biz 11 gündür zaten Taksim'i yayalaştırdık. Bakın demek ki Taksim kazılmadan da trafik koordine edilebiliyormuş ok çukurlar açılırsa normal hallerde çok daha tehlikeli olacak mesele zaten bizim açımızdan sadece Gezi Parkı'ndaki top çıkışlası değildir bazı arkadaşların meselesi olabilir ama Taksim Dayanışması Taksim Meydanı'nın tümüdür artık Türkiye Meydanı'nın tümüdür ayrıca Taksim Meydanı'nın tanımı da şudur Taksim Meydanı'nı maksem su Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Gezisi ve etrafındaki çevre yolları oluşturur. Bu belinmez bir bütündür. Ve 98'de tümü birden tescil altına, koruma altına alın. Evet, Tekrar ediyorum, bizim şu anda ben, ayrıca istihbarat teşkilatına çok e, şaşırdım. Ben söylüyorum, ben akademisyen değilim. Ben 40 yıldır mesleğini yürüten ve 10 yıldır da mimarlar odasında profesyonel çalışan uzmanım. Yüksek mühendis, mimar ve kamu belgeli kent filandır. Bugün Ama 13 bu 13'te bir bugün 13'te bir basın açıklaması ve şu anda da bayağı e, gene karışmış gibi Çok gözüküyor. E, Bakın, büyük bir buradan duman var. Ben talep ediyorum. Pankartları topla. Çekilsinler gitsinler. Biz o pankartları da toplarız. Barikatları da hale yola koyarız. Polis kardeşleriniz sizi koruyacak. Bunu kimse yemez diyor. Çok teşekkür ederiz Mücella Hanım. Kimse Tekrar yemez. görüşmek üzere. Halkla dalga geçmesin. O esprilere bir baksın. Evet, çok... O esprileri yaratan halk bu numarayı yemez. Onun için vali mutsuz da uy uyuyamıyorsa Allah aşkına istifa etsin. Bak ben uyuyamıyorum. Taksim'deyim. Evime gitmiyorum. Ona tavsiyem devlet memurudur. Tayyip Bey'in valisi değildir. Devletin valisidir. Mesleğine şerefiyle vicdanı arasında sıkışmasın herkes. Bir lafım daha var. CNN'te, Türk'te konuşan akil tarihçi e, bilim insanına lütfen bizim mesleğimiz hakkında ahkam kesme. Çok... O tarihine baksın. Tarihi de çarpıtmasın. Mimarlık meselelerini mimarlar ...mimarların profesörleri konuşur. Akillik böyleyse... ...aman yarabbim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Rica ederim. Açık Gazete. Evet şu anda... ...Açık Radyo'dasınız. 94.9 Mücella yapıcıyla konuştuk. Taksim'de yanışmasından Yüksek Mimar... ...ve e, bu... Şu anda müdahale devam ediyor. İstanbul Valiliğinden Gezi Parkı Parkı'nda bulunanlara yönelik bir faaliyetin söz konusu olmayacağını söylediler. E, validen gelen açıklamalar var fakat meydanda da zaman zaman çok yoğun bir e, gaz e, dumanı olduğu görülüyor. Bu konuyu e, ama en e, yetkin ağızdan mücella yapıcıdan açıkladık. Bu şeyi de biz sormadan kendisi de söyledi. Gezi Parkı için başbakanlığa davet edilecek bazı isimler belli oldu diye bir haber vardı T24'te. Onun da kendisi açısından en azından Doğru olmadığını Bunun bir spekülasyon olduğunu Söyledi Mücella Hanım Bütün Gezi Parkı'nın Bu şekilde Bütün ülkenin de Tamamını kapsayan bütün şehirlerini kapsayan Büyük bir harekete dönüşmesinin Hikayesini daha ilk gününden Değil çok gerisinden bir sene öncesinden Başlayarak dilekçe ve Müracaatlarla kurul Kararlarıyla hukuk, hukuk ki, mahkeme kararlarıyla mahkeme kararlarının hukuku kararlarının değiştirilmesi ve hukuka aykırılıklar üzerinden bir genel okumasını yaptı. Bugün de e, on, saat 13'te öden sonra bir de bir basın açıklaması olacağını belirttiler. Biz de gelişmeleri takip etmeye sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Açık